95.0 Açık Radyo'da Açık Yeşil başlıyor benim İç Şahin. Ben de Ömer Madra. Ve destekçimiz Şadan Özgen'e teşekkür ediyoruz programa başlarken. Bugün e, Açık Yeşil'e Almanya'da yaşanmakta olan önemli bir kömür karşıtı eylemle e, başlayacağız. E, bir süredir Almanya'nın e, en önemli lingit e, madenlerinin, kömür madenlerinin bulunduğu e, işte bu Kuzeyren Vesfalya e, eyaletindeki işte Alman e, kömür endüstrisinin kalbindeki bir küçük köyde aslında boşaltılmış bir köyde Lützerat köyünde e, devam eden eylemlerden biraz bahsedeceğiz. E, burası e, bir süre önce aslında en, en son e, direnen terk etmeyen sakini de e, 2022 sonunda e, gitmiş köyden. Bir süre önce tamamen boşaltılmış bir küçük bir köy galiba işte e, 50 haneli falan küçük bir köy e, ve burayı boşaltma nedeni e, bu bölgenin e, RVA e, enerji şirketine ait kömür santrallerine e, kömür termik santralleri kömür sağlayan linyit sağlayan bir açık linyit madeninin Hemen kıyısında yer alması ve e, bu konuyla ilgili okuduğum bir habere göre bu e, Lingit Madeni bugüne kadar 50 köyü yutmuş. Yani e, 50 köyü yutmuş bir vaden şimdi e, Lützerat'ı da yutmak üzere e, ve bunu engellemek için e, daha önce yine aynı bölgede hemen bunun kıyısında yakınında bulunan Hanbah Ormanı'nın da aynı şekilde yok edilmesini engellemek için yıllar süren büyük bir eylem yapılmıştı biliyorsunuz. Ee, bu sefer e, bu köy e, aslında birçok köy yok edilecekmiş ama bu e, kemirden çıkış planının 2030'a alınması nedeniyle bir kısmı kurtulmuş köylerin fakat e, Lütserat kurtulamamış. Lütserat pardon. Lütserat kurtulamamış e, ve bunun yıkımı ile ilgili çalışma aynen devam etmiş. Hatta köy boşaltıldıktan sonra yani Yeni bir yerleşim yapılmış işte orada yaşayanlara ve herhalde tazmin edilmiş e, ya da e, satın alınmış şeyleri enerji şirketi tarafından. E, işte buraya e, şimdi e, önümüzdeki 8 yılda e, kömür çıkartmak için e, yerleşmek üzere. Ancak aktivistler ilginç bir yöntem uygulamışlar ve geçen sene e, çok sayıda aktivist e, köye yerleşmiş yani köyde... <gülüyor> Köy sakinlerinin boşalttığı evleri işgal ederek köye yerleşmişler. Hatta o evler... Çok yetmediği yaratı için yaratıcı bir eylem değil mi? Evet bence. <gülüyor> yetmediği için bir de ağaç evler falan yapmışlar bölgede. Yani böyle derme çatma kendileri başka evler de inşa etmişler. Ve onlarda yaşıyorlar Şu anda binden fazla aktivist e, olduğu söyleniyor e, bölgede. Hepsi herhalde sürekli kalmıyor olabilir ama... Gelip giden ve burada... E, Pardon, 300 aktivist orada yaşıyormuş tamamen. Evet. E, 250'si çevre köylerde yaşıyormuş. Geri kalanında herhalde yakından gelip gidiyor. Bir bin civarında aktivist varmış. Fakat e, 14 Ocak'ta aslında bugün bu haberi yapmamızın en önemli nedeni de o. Yani bu hafta sonu, cumartesi günü binlerce e, aktivistin geleceği büyük bir eylem olacak. Ancak polis e, 11'inde yani bugün en geç bugün e, köyün tamamen boşaltılması emrini vermiş. Dolayısıyla bugün de büyük çatışmalar yaşanabilir. Zaten e, bayağı bir polis şiddeti vardı e, videolarda falan. E, Almanya'da şu anda hani, dünya kömür karşıtı hareketi için gerçekten test niteliğinde çok önemli bir e, eylem gerçekleşiyor. Yani, Bütün e şiddetlendi de. evet. Yani bir de ben de bir duyuru da sabahleyin de açık e, Gazetede vermeye çalıştık biraz ama yani 48 ekoloji örgütünün de Türkiye'de bir araya geldiği haberi vardı diyeşi gazetede. Ee, ekoloji 48 ekoloji örgütü ile aks örgütler ekoloji hareketleri konferansı için 21 Ocak'ta yani 10 gün sonra cumartesi günü İstanbul Bakırköy'de Cem Karaca Kültür Merkezi'nde <gülüyor> Bir konferans düzenliyorlar ve uh -huh. 2023 Türkiye genel seçimlerinde ekolojik muhalefetinin geniş bir birliktelik sağlaması, kendi siyasal taleplerini oluşturması ve ortak tutup geliştirmesi amacıyla ilginç yani ve Dünya Ekoloji Hareketi'ne de gönderme yapıyorlar. Brezilya, Fransa, Kolombiya, Şili, Bolivya, Sudan, Tunus, Hindistan ve daha pek çok ülkede gerçekleşen seçimlerde ekoloji hareketleri toplumsal muhalefetin temel politik özneleri arasında yer aldı diyorlar. Yani kapitalist sistemin ezberini, devletlerin takımını yıkan kadınlar Rojava'da ekolojik yaşamı örüyor. Dünyada ekoloji mücadelesinin toplumu, siyaseti yaşamı ve kendini dönüştürme potansiyeline tanık olurken ülkemizde yaklaşan kritik seçimde ekoloji hareketlerinin üzerine düşen sorumluluğu olacak deneyime ve güce sahip olduğunu ilan ediyoruz diyorlar. çok sayıda kuruluş var. Evet. İkinci haber e, bir araştırma. E, bunu da bir Twitter'dan bir paylaşımda aslında Extinction Rebellion paylaşmıştı galiba. Oradan gördüm. Sonra e, makalenin orijinalini gidip bir kısmını okumaya çalıştım. Çok enteresan bir çalışma çıkmış. Çalışmanın başlığı e, şöyle, pollinator'ı nasıl diyoruz? Tozlayıcılar mı? Tozlayıcılar evet. Tozlayıcı böcekler yani ya da sinekler vesaire işte. Tozlayıcı hayvanlar demek lazım aslında herhalde. Sadece evet. sinek, böcek olmak zorunda değil. Tozlayıcı hayvanların yok olmasının ya da sayılarının giderek azalmasının e, neden olduğu mortaliteyi yani insan ölümlerini hesaplamışlar. Çok Son, son derece, derece ben... enteresan bir araştırma. Yani e, nasıl hesapladıklarını hala tam anlamadım. Çünkü çok ilginç bir modelleme yapmışlar. E, ama e, Environmental Health Perspectives. Dergisinde yayınlanmış akademik bir makale. E, ya yani çok özetini verecek olursam şöyle söylüyorlar araştırmacılar. İşte dünyada şu anda 768 milyon insanın e, aç olduğundan, işte 2 milyon pardon 2 milyar insanın e, yetersiz beslendiğinden ve yaklaşık e, işte 2 milyarın üzerinde insanın da e, aşırı kilolu ya da obez olduğundan bahsediyorlar ve bu e, Yetersiz beslenme, yanlış beslenme, obezite falan dahil tek, bunların pek çoğunun aslında yeterince besleyici gıda almamaktan kaynaklandığını ve e, bu besleyici gıdaları da ağırlıklı olarak e, işte meyveler, sebzeler ve e, yemişler olarak sınıflandırmışlar. Bu meyveler, sebzeler ve yemişlerin büyük bir kısmının e, bu tozlayıcılara e, bağımlı olduklarını çünkü... Doğal tozlanma ya da işte rüzgar yoluyla tozlanmadan çok daha etkili olduğunu hayvanlar tarafından yapılan tozlanma işte e, hayvanların işte diyelim arılar tarafından falan yapılan meşhur pollination denen şeyin e, aynı zamanda hem etkili daha güçlü olduğu hem de daha etkili oldu çünkü farklı yani genetik çeşitliliği de arttırdı farklı bitkiler arasında da tozlanmayı taşıdıkları için falan arttırdığını söylüyorlar ve en çok e, bu toz, hayvanların tozlanma Yaptığı tozlanmaya bağımlı olan e, şeyleri sınıflamışlar, bitkileri. İşte bunların arasında kahve, e, baharatla kakao, çeşitli meyveler, sebzeler falan var. Ve toplam 68 tane meyveyi, şey, ürünü bu şekilde tozlanmaya bağımlı 68 ürünü incelemişler. Ve sonuçta e, diyorlar ki işte bu tozlanmaya neden olan hayvanlar hem e, yaban alanların ortadan kaldırılması, tarım alanların açılması dolayısıyla bu, bunların çiçeklerin falan ortadan kaldırılması bitkilerin ortadan kaldırılması hem pestisitler yani tarım zehirleri hem de iklim değiştiği nedeniyle sayısı giderek e, azalıyor ve buna bağlı olarak da bu tür bitkilerin üretimi de azalıyor ve bu 63 e, bitkiye en en önemli tozlanma bağımlı ürüne bakarak bunları en çok hangi toplumsal kesimlerin ürettiğini üzerinden bir hesaplama tükettiği pardon üzerinden bir hesaplama yapmışlar yani bu e, tozlanmaya bağlı ürün azalmasının top, hangi toplumsal e, sosyoekonomik kesimleri işte alt gelir grubu, orta gelir grubu, e, işte üst gelir grubu falan gibi bir hesaplama yapmışlar ve 3 ülkeyi Honduras, Nepal ve Nijerya'yı da e, örnek vaka olarak kullanıp bir e, risk hesaplaması yapmışlar. Sonuç itibariyle diyorlar ki şu anda yetersiz hayvan tarafından yapılan tozlamanın azalmasına bağlı olarak e, bitki e, şey meyve sebze ve yemiş üretiminde %3 ile 5 arasında bir azalma olduğunu hesapladık ve bunun da e, yarattığı yetersiz beslenme nedeniyle e, yıllık olarak her yıl 427 bin erken ölüme neden olduğunu e, hesapladık diyorlar. E, bunların işte arasında Sonra şeyleri bunun ne kadarı meyvelerin ne kadarı sebzelerin daha az olmasından kaynaklanıyor vesaire onun hesapları da var. Çok detaylı bir çalışma aslında. Ancak bence bu yani şey hangi hastalıkların bu ürünlerin az tüketilmesinden kaynaklandığı da var mesela. işte kalp hastalıkları inme, kanser vesaire gibi hastalıkların ne kadar tetiklediği dünyanın hangi ülkelerinde bu etkinin daha fazla olduğu yani daha fazla insan hangi ülkelerde öldü? daha çok Asya e, ama mesela Türkiye'de e, haritada iyi olmayan yerler arasında e, görünüyor hesaplamışlar ve sonuçta e, bence son derece şarpıcı bir e, sayı bulmuşlar. Her yıl 400 binden fazla insanın e, arıların ve diğer tozlayıcı hayvanların yok olmasına bağlı olarak öldüğü gibi bir hesap var. Evet ve bu tabii e, artıyor da üstelik de zaman da azalıyor büyük bir hızla yani son derece acil bir durum olduğunu hangi dille anlatabiliriz bilmiyorum ama ben de bir şey ekleyeyim çok e, rajik aslında ve çarpıcı bir şey artık gerçekte vardı Himalayalarda bir e, batan kasaba tahliye ediliyormuş 1800 yani Hindistan'ın Uttar Uttarhand eyaletine bağlı Himalaya kasabası Coşimat, Coşimat'ta inceleme yapmışlar. Yetkililer ve bazı evlerin yıkılmasına karar vermişler. Tahliye ediliyor. Çünkü heyelanlar nedeniyle batıyor bu kasaba. Himalayalardan bahsediyoruz. Buzulların erimesi nedeniyle büyük ölçüde herhalde. 1870 metre rakımda ve 17 bin nüfuslu kasamada arazin içinden su sızması nedeniyle büyük çatlaklar oluşmuş evde. Şimdi çok acayip bu çünkü de geçen haftanın haberiydi Pasifik adalarında dört ada ahalisinin tahliye edildiği suların basmasından dolayı. Yani soru şu dünyanın en alçak seviyelerindeki yerleşim yerleri de Dünyanın en yüksek seviyelerindeki yerleşim yerleri de sular altında kalıyorsa bunun sebebi nedir diye soruyor insan. Yani sormak gerekiyor diye. Ve hala da soruyorlar değil mi? <gülüyor> evet. <gülüyor> hala da soruyorlar. Muazzam ee, bir şey yani. Buradan e, en son şeylerin kısaca sadece başlıklarına bakarak bu iklimin iklim değişikliğindeki, iklim krizindeki son duruma dair birkaç başlığa değinip müzik arasına gideceğiz. Ama işte yılın bitmesinden de kaynaklanıyor tabii. Pek çok rekorlar ya da derlemeler var. En şaşırtıcı olanlarından bir tanesi şu 2022'nin en sıcak dördüncü yıl olduğu açıklandı ki açıkçası hem Lenin ya yılı olması hem de aslında sanki o kadar sıcak değilmiş gibi. Yani bana öyle gelmişti açıkçası. Öyle o kadar 2022 <gülüyor> o kadar sıcak değilmiş gibi gelmişti. 4 Önce en sıcak yılı olmuş. Ama ee, Avrupa, Avrupa ihtimali, için e, Avrupa'da en da başlayacak. en sıcak evet Avrupa'da da en sıcak <gülüyor> ikinci yıl. Evet, evet evet doğru ama işte Avrupa'nın e, şeyi biraz küçük ya yüz ölçümü ne bileyim benim bana öyle gelmiş <gülüyor> demek ki yanlış algılamışım. E, en sıcak dördüncü yıl. Bir de Lanini olunca insan e, evet. rekor beklemiyor tabii e, ama evet, çok e, çarpıcı ve feci. Çarpıcı, yani. 12, Avrupa, 12 Avrupa ülkesinde 2022 rekorları kırılmış. E, Sıcaklık rekorları kırılmış. Sıcaklık evet. rekorları ve e, her tarafından Avrupa'nın güneyinden, kuzeyinden. Tabii İspanya, Portekiz, e, İtalya falan da var. Fransa, Yunanistan ama Estonya, işte, Le Port Le Litvanya, L Litvanya Letonya L falan da evet. var. Evet. evet çok acayip. Bir de şeyi söyleyeyim. Büyük Tuz Gölü. Great Salt Lake diye Utah'taki 5 yıl içinde e, kuruyup gidecekmiş böyle giderse. Sur tasarrufu yapılmazsa diyorlar. Bu muazzam bir şey. Canım, Çünkü evet. Batı Yarı Küresi'nin en büyük e, iç denizi yani sayılıyor. Adına şehir var ya. Yani Salt Lake City diye. Salt Lake City evet. E, ama e, yani... Hayvancılığa ve işte tarama gidiyormuş ve mümkün olamayacak sürdürmek diyorlar. Büyük bir felada tabu, tabuta çakılan son çivi diye verilmiş haber mesela bir yerde de. Böyle bir durum var. E, müziğe geçelim. Geç, da... Geçmeden e, iki tane daha başlığım kaldı. Bir tanesi e, bunu daha önce konuşmuş muyduk emin değilim ama elimdeki haber 8 Ocak konuşmamış olabiliriz. E, en son bu geçen yaz İngiltere'de yaşanan sıcak dalgasının 160 kez daha e, <gülüyor> olası olduğu şeye bağlı olarak e, o açıklandı iklim değişikliğine bağlı olarak geçen seneki e, sellerin ve kasırgaların toplam maliyetinin 120 milyar dolar olduğu ve sadece e, sigortalananlar ama bu bunlar yani sigortalanan maliyetin 120 milyar dolar olduğu açıklandı. Amerika Birleşik Devletleri'nde de toplam 18 e, felaketin toplam şeyinin 165 milyar dolarla tüm zamanların ikinci ya da üçüncü e, yılı olduğu açıklandı. Bir tane de enteresan iyi denebilecek bir haber var ama tabii iyi olduğu bakış açısına göre değişir. Bu Pakistan'daki seller için e, çeşitli evet. kalkınma bankaları ve ülkeler toplam 8 milyar dolarlık bir e, Yeniden Pakistan'ın işte bu sel, sel sonrası yapılandırılması için bir finansman sağlamışlar. Ama bunun büyük bir kısmı 7 milyar dolardan fazlası kalkınma bankalarından geliyor, Asya Kalkınma Bankası vesaire. Ee, bir kısmı da küçük paralarda işte Fransa'dan biraz daha fazla, 150 milyon dolar. İşte Amerika, Çin falan çok komik böyle 100 milyon dolarlar falan veriyorlarmış. Ee, ama en azından Pakistan. İhtiyacı olan paranın yarısını karşıladı deniyor. Artık. Evet. Doğruysa. Evet. Evet. Peki bir e, müzik arası verelim. Ondan sonra yeni çıkan bir kitaptan bahsedeceğiz. E, müzikten ha, ona, sonra. ona girmeden bir cümleyle söyleyeyim. Sabahleyin'de söyledik. Jonathan Watson çok önemli bir makalesi çıktı. Bu evet. Brezilya'daki da korkunç darbe teşebbüsü yani tamamen faşistlerin... Kongre binasının Yüksek Mahkemeyi filan basması başkentte bunların arkasında tamamen şeyler. Bolsonaro'nun doğaya karşı açtığı savaşın köklerini oradan alıyor diye illegal madenciler Amazon'daki e, keresteciler tüccarları ve hayvancılık yapan hayvan yemi için aygır bürsin dedikleri onlar beslemişler bütün çadırlarını vermişler yiyeceklerini vermişler korumalarını filan yani olağanüstü bir sınıfsal durumu da var. Onu da belirtelim. Etraflıca daha sonra konuşuruz tabii. Evet. Şimdi Donald Fagan'ın e, Amerikalı müzisyen e, Stiliden grubunun e, iki üyesinden biri Walter Becker'la birlikte 1970'lerin en önemli gruplarından biri Stiliden'in kurucularından Donald Fagan'ın 75. yaş günü e, idi dün. E, 1948 doğumlu Donald Fagen Şimdi onun doğum gününü kutlamak için Still herhalde en iyi bilinen şarkısını biraz dinleyelim, Do It Again. Still Den'den Do dinliyorduk. Donald Fagan'ın 75. doğum gününü e, kutladık. E, ünlü Amerikalı müzisyen grubun solisti e, ve klavyecisi, tabii şarkı yazar aynı zamanda Walter Becker'la birlikte. Şimdi e, bir kitap e, var e, elimizde. E, kalan dakikalarımızda biraz onu anlatmak istiyoruz. Bu e, çok yeni Aralık 2022'de aslında Aralık'ın da sonlarına doğru yayınlanan Ekoloji Bir Arada Yaşamın Geleceği başlıklı e, kitap. Telekt yayınlarından e, çıktı. Diden Bayındır ve Mine Yıldırım'ın derlediği 22 yazıdan oluşan e, oldukça kapsamlı bir kitap. Böyle 540 küsur, 550 sayfa, 50 -50 bir sayfa, bir evet. kitap. -50 sayfalık bir kitap. E, Biraz bunun e, yani öneminden çok kısa bahsetmek gerekirse bu tür e, çok yazarlı derleme ve ekolojinin çok farklı e, ekoloji siyaseti düşüncesi anlamında tabii e, çok farklı alanlarına temas eden e, çok fazla kitap yok Türkiye'de yani belki 3 kitap daha sayılabilir biraz zorlayarak e, son yıllarda da e, bu tür kitaplar pek çıkmıyordu. E, o açıdan çok önemli. İkincisi de aslında oldukça genç bir e, işte akademisyen araştırmacı yazar grubunu bir araya getirmiş durumda. E, kitap işte bazı isimleri sayar. Üç, üç yazı sadece çeviri. E, Nancy Fraser, e, Dana Harway ve bir de e, kimdi? Bir yazı daha var. E, üç yazı çeviri. Ben onun dışındakiler e, onun dışındaki yazılar, telif yazılar bir de Jason Hickle. E, onun dışındaki Jason yazılar e, telif yazılar ve işte Onur Akgül, Akgün İlhan Ahmet Atıl, Aşıcı, Foti Benli Soy Emrah Hı Çorama çahil. ben de varım. Evet. Çiğdem Öztürk e, Serkan Köybaşı gibi pek çok e, yazarın bu, Burcu Mertem Arı çok sayıda yazarın katkılarıyla yayınlanmış. Üç bölümden oluşuyor kitap birinci bölümde geri dönüşü olmayan noktaya bir adım kala e, iklim krizi ve yeryüzünde yaşam bölüm e, başlıklı bir bölüm var e, Burada 7 yazı var. İkinci bölüm 8 e, yazılı müşterek bir dünya insan dışı ve ötesi son bölümde de altı yazı var yeryüzünde gelecek ve adalet. Özellikle de hayvan hakları insan ötesi antroposen e, postümmanizm gibi konularda oldukça çok sayıda kitap olması da şey yazı olması da kitabın özelliklerinden bir tanesi diyebiliriz. Evet hem kapağı çok özenli bir kapak. Düşme, hem çok de çarpıcı değil mi? Çarpıcı. Evet, evet çok iyi önemli bir kitap bu yani. ve Senin de dediğin gibi psolojik yıkım ve tahribat konusundaki en önemli konu ve zaman giderek daralan zamanda böylesine kapsamlı bağlam birbirine bağlamları da kap, şey yapan, içeren, kapsayan kitaplar çıkması önemli e, bütün boyutlarıyla. E, bunun üzerinde daha konuşma evet. fırsatı bulacağımız evet. özellikle mesela e, Türkiye'de e, çok dar çevreler tarafından tartışılan aslında akademide ağırlıklı olarak hani çok iyi bilinmeyen post konusunda Çağdaş Dedeoğlu'nun mesela çok ee, ilginç bir yazısı var. Çiğdem Öztürk'ün Savaş'ın yuttuğu hayvanlar başlıklı yine çok ilginç bir yazısı var. Mine Yıldırım'ın Endüstriyel Tarım ve Et Endüstrisinden Çıkış yazısı. Yine Serkan Köybaşı'nın Hayvan Hakları, Mülkiyet Eşitsizlik Hukuk başlıklı yazısı. Ee, bunlar ilginç. Antroposen üzerine Dana Bey'in yazısı var. Antroposensizmin ötesinde yani insan merkezinin ötesinde Mustafa Emir Küçük ve Onur İnal'ın Yazısı hatta ekoloji edebiyatı üzerine Deniz Gündoğan İbrişim'in bizim de programcılarımızdan onun bir yazısı var. Biyo üzerine Burcu Meltem Arın bir yazısı var falan. Oldukça ilginç evet. yazılar yani her yerde bulunamayacak yazılar olduğunu söyleyebiliriz. İklim krizi de var tabii kitapta ama ağırlık daha çok işin düşünsel boyutu ve felsefeset gibi özetleyebiliriz kitabı. Evet bir, bir de ben küçük bir not ekleyeyim sende zaman, bir, bir, evet, zaman bitmek üzere. Hı. Değindin ama şey yani. Açık radyonun çeşitli dönemlerde programcısı olmuş ve halen de devam eden çok sayıda imzaya burada rastlamak evet. başta sen olmak üzere. İşte Akın evet. İlhan var. Çiğnemez Deniz Gündoğan iblisim var, Deniz, evet. Gündoğan İbrisim var, gizem kıygı var, evet. burcu mantarlık var. Yani gayet memnunuz durumda. Evet, çok güzel bir kitap ve bence hani konuyla ilgilenen herkesin bir şekilde incelemesini önereceğimiz bir kitap diyelim. Böyle çok bir kitabı var. olarak durması lazım yani evet. Evet, çok fazla kitap tanıtımı yapamıyoruz maalesef. Bunu atlamayalım dedik. Evet, çeşitli programlarımıza da ve... değinildi, sen de hatırlattın biz. Bir iki programda yemedim, ben rastladım. Evet. evet, evet. Ama ben ilk defa değinme fırsatı buluyorum doğrusu sayende ama üzerine tekrar dönme fırsatı bulacağımızı umuduyla. Evet. Evet, burada da bitirelim programı. Gelecek hafta görüşmek üzere. Hoşça kalın. Hoşça kalın.